Bismillahirrahmanirrahim Mektesir Suresi Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden ona kadar Ey örtüye bilinen Kalk ve uyar Rabbını da tekbir et Elbiselerini Elbiselerini temiz tut kötü şeylerden sus sakın çok görerek başa kalkma Rabbin için sabret sura üflendiğinde işte o gün zorlu bir gündür kafirler için hiç de kolay değildir evet Bukhari'de gelen divayette Kur'an'dan ilk nazil olan kısmın Mütesir suresi olduğu söylenmiştir Allah spanuku ve teala ey ölçüsüne dönen kalk ve uyar, Rabbını tekbir et, elbiselerini temiz tut, kötü şeylerdense sakın, çok görerek başa kalkma, Rabbin için sabret, ayetlerini indirmiştir. 11'den 30'a kadar, bırak beni ve yarattıklarımı tek başına. Kendisine bol bol mal verdiğini, görülen oğullar verdiğini ve onun için yayıldıkça yaydığını, sonra daha da artırmamı umar o. Hayır, çünkü o ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu farklı bir yokuşa sardıracağım. Doğrusu o düşündü ve ölçüp pişti. Cana çıkası nasıl da ölçüp pişti? Sonra yine canı çıkası nasıl da ölçüp pişti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı, sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı. Ve dedi ki, bu sadece öğretile gelen bir büyüdür. Bu ancak bir insan sözüdür. Ben onu Sakar'a yaslayacağım. Sakar'ın ne olduğunu bilir misin sen? O ne geri bırakır, ne davaptan vazgeçer deriyi kavrandır onun üzerinde 19 vardır Allahü Teala kendisine dünyada nimetler ihsan ettiği halde o nimetleri inkar edip küfürle mukabele eden Allah'ın ayetlerini inkar edip ona iftira atan Allah kelamını beşer kelamı sayan o habis kimseyi tehdit ediyor ve bu arada ona verdiği nimetleri bir bir sayıyor. Evet. Ve Allah subhanu kuvveti onu cehenneme sokacağını ve orada onun ebedi kalacağını ve o ateşinde onun darmadağın edeceğini söylüyor. 31'den 37'ye kadar cehennem bekçilerini yalnız meleklerden kıldık. Onların sayılarına da ancak etmiş olanlar için bir fitne kıldı. Ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin bilgi sahibi olsunlar, iman edenlerinde imanları artsın kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler kuşkuya düşmesinler. Bir de kalplerinde hastalık bulunanlarla kâsirler. Bununla Allah neyi kastetmiş desinler? İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayet eder. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu ancak insanlara bir büyüktür. Hayır. An olsun aya dönüp geldiğinde geceye, ağır doğruyunca sabaha muhakkak ki o büyüklerden biridir. İnsanlar için uyarıcıdır. İçinizden öne geçme veya de kalmak isteyenler içindir. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu ve üstünde gelen bir rivayette yedinci gökte bulunan Beyt-ül Mamur'un sıfatı hakkında oraya her yıl yetmiş bin melek girer ve bulundukları sona erişinceye kadar bir daha oraya dönmezler buyurmuştur. Yine bir gün Aleyhissalatü Vesselam ben sizin görmediklerinizi görür, duymadıklarınızı duyarım. Gökyüzü inledikçe inledi, inlemeye de hakkı var. Orada dört parmak kadar yer yok ki, üzerinde seyreden bir melek bulunmasın. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Yataklarda kadınlardan zevk almazdınız. Tepelere çıkar, aziz ve cenni olan Allah'a, yalvarırdınız, doyurulmuştur. 38'den 56'ya kadar, her nefis kazandığı ile bağlıdır. Ancak saadeler müteşna, cennetlerdedir. Sorarlar suçlara, nedir sizi sakara sürükleyen? Derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yokçulu da doyurmaz. Dünyaya dalanlarla birlikte biz de dalardık ve dinginle de yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelip çattı, artık onlara şefaatlerin şefaati fayda vermez. Bu halde bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Aynen aslandan kaçan yaban eşekleri gibi. Hayır, onlardan her biri önüne açılıvermiş sayfeler verilmesini ister hayır doğru sonlar ahiretten korkmuyorlar hayır muhakkak bir öğüktir kim ister sondan öğüt alır Allah dilemedikçe öğüt alamazlar o bakva ehlidir ve mağfiret ehlidir Rabbimiz her nefis kazandığı ile bağlıdır buyuruyor kıyamet günü herkes yaptığına bağlıdır. Ancak savcılar müstesna çünkü onlar cennettedirler. Suçlara sorarlar. Onlar orada onlarda aşağıdadır. Ve cennettekiler cehennemdekilere size bu sakal cehennemle sürükleyen nedir diye sorduğunda onlar bab bab namaz kılmadıklarını Yoksulu doyurmadıklarını Dünyaya dalanlarla Daldıklarını Ve din gününü Yalanmadıklarını Ve öğütten yüz çevirdiklerini Ve öğüt geldiğinde Aslandan kaçan Yaban eşekleri gibi Ondan kaçtıklarını söyleyecekler Ve işte o da Onları oraya Sokacak Allah bizleri nasihatin en güzelini Dinleyenlerden ne ve rahmetiyle cennetine koyduğu kulların arasına bizleri de koysun. Elhamdülillah. alhamdülillahı alaiküm.